neyi anlatmıştık haricilerle alakalı? İtikatlarına girmemiştik değil mi ona? Tamam. Şimdi o zaman şey diyelim yani geçen ders söylemişimdir mutlaka şimdi özellikle buradan şey okuduk beraber ee, Bagdad'ın sözünü okuduk. Dedi ki Kabi, Şehrislani ve benzeri bazı makalat alimleri bütün haricilerin ortak olduğu bir itikat çizmişler. Mesela ne gibi? Ali ve Osman'ı tekfir. Hakemi, iki hakemi tekfir. Onların hükümlerine razı olanı tekfir. Osman'ı, onu zaten. bir de büyük günah işleyen insanın tekfiri mesela demişler. Bize dedik ki bütün hariciler böyle değil. Yani böyle söyleniyor ama mesela Ebu Hasan Eşhari makalatında ki o onlara daha yakın yaşadığından dolayı yani dönem itibariyle onun sözü daha muhtemel sonradan gelenlere nispeten. O diyor ki, hariciler bu konuda ihtilaf ettiler. Mesela burada bu kebira meselesinde ihtilaf ettiler. buradan anlıyoruz ki haricilerin hepsinin üzerinde ittifak etmiş olduğu bir şey yok. Ee, bir itikadı yok. Alimlerin bu konuda e, hata yapmasının veya işte onlara olmayan, ait olmayan bir görüşü onlara nispet etmesinin sebebini Demiştik, bu onların fırkalarıyla alakalı bir durum. Çünkü biz onların fırkalarının sayısını da tam olarak tam bilmiyoruz. Sadece İmam Ebu Hasan el bize bir bilgi vermiş. Normalde bizim bildiğimiz şu, zaten bunu anlatacağız inşallah. محاكمة البولا dediklerimiz Yani hakem olayı yaşandıktan sonra Ali radıyallahu anh e, hakem olayına zorlayan fakat daha sonra hakem olayı gerçekleştikten sonra da Allah'ın dininde adamlar hakem olmaz diyen ve ona başkaldıran bir grup var dedik. Değil mi? Bunun sebebini de söyledik. Bunun sebebi siyasidir dedik. Çünkü bu adamlar ilk etapta kendi o bedelilikleriyle hani her söylenene inanma yönüyle karşı tarafın Allah'ın kitabına muhakeme olun dediğinde yani Muaviye radıyallahu anh'ın yeri dini anladığında Ali radıyallahu anh'tan ne talep etti? Mahkeme talep etti. Dedik bu bütün Yenilmişlerin ortak şeydir, psikolojisidir. İşte NATO'nun Afganistan'da yaptığını buna örnek verdi. Yenileceğini anladığında karşı tarafı masaya çağırırlar. Yani ben yenilmedim, bir soru yaptık yani anlamında. Ali kabul etmedi. Bu onun zekasını ve siyasetini gösterir. Niye? Çünkü dedi ki bu fikrenin ortadan kalkması lazım. Madem bu kadar kan dökülmüş, madem savaş meydanından çıkmışız artık bu olay ortadan kalksın. Fakat hariciler Ali dediler ki sen nasıl Allah'ın kitabına Davet edilirsin de Allah'ın kitabına muhakeme olmasın diye. Ali radıyallahu anh dedik, onları dinlemek zorunda kaldı. Niye? Çünkü ona şunu dediler, Osman'ı öldürdüğümüz gibi seni de öldürmemizi ister misin? Buradan iki şey anladım. Bir, Ali'nin saflarında Osman'ı öldürenler var, o fitneye katılanlar var. İki, bunların sayısı belli değil. Yani bunlar bir çıkıyorlar, bir kayboluyorlar. Şimdi sayısını bilmediğin, etbağından emin olmadığın insanlarla ee, kestiremezsin. Mesela şimdi ordu diyelim 100.000 kişi 50.000 ise bunlar bunları temizlemeye kalkarsan ordu helak olur. Ama mesela bunlar 5.000 ise, 1.000 ise bunları çok rahat bir şekilde temizleyebilirsin. Ali radıyallahu anh bunların sayısını bilmediğinden dolayı bunlara karşı gelemedi. Ve orada bir örnek de vermiştik İslami hareket için. Ebubekir radıyallahu anh daha az sayıda insanlar daha büyük ordulara karşı savaş verdi, kazandı. Niye? Çünkü ordusunu tanıyordu. Yani kendi ordusu Kendiyle beraber aynı mürebbinin binlerinde yetişmiş olan bir orduydu. vesselam'ın yanında yetişmişti hepsi. Savaştıkları insanlar İslam ümmetini yüzde oluşturuyorlardı. Onlar İslam ümmetinin yüzde onunu oluşturuyorlardı. Mürteklere karşı. Böyle bir zamanda bir de Rumlarla savaştılar. Yani Allah Resulünün çıkarmış olduğu Hüsame bin Zeyd'in ordusunu da geri çevirmediler. Buna rağmen Ebubekir radıyallahu anh çok belirgin bir zaferle Perişan etti ve bu fitnenin kökünü kuruttu. Yani yalancı peygamberlik fitnesinin kökünü kurdu Ali daha fazla insanlar, daha az insana karşı savaşmasına rağmen savaşı kaybetti. Yani netice itibariyle savaşlar onun aleyhine neticelendi. Bu ikisinin arasındaki fark ne kardeşler? Çünkü anın ordusu kendi ordusu değil toplama bir ordu. Maalesef bugünkü dünya cihatlarının da hepimizi üzen en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Yani Müslümanlara verdiği cihatta. Gönül isterdi ki tabii hani böyle bir şey yok diye cihat yapılmayacak diye bir kayıde de yok elbette ki cihat edecekler topraklarının namuslarını, dinlerini savunacaklar fakat toplama olduğu zaman hani birbirini tanımayan aynı inanmayan aynı kültüre sahip olmayan insanlar zafer biraz daha gecikiyor beraberinde fakat aynı bölgede elinde, aynı kültürde yetişmiş insanlar olsa Allah'ın izniyle bu düşmana zarar vermeden daha çok işe yarar diye düşünüyoruz. Ali ve anh'ın bu hakem olayında, bu sefer de dediler, sen Allah'ın dilinde adamları hakem tayin ettin, ayrıldılar. Nereye geldiler? Nehrevan'a geldiler. Harura'da bir alaya toplandılar, hariciler. Orada kaç kişilerdi demiştik? Yani makalat kitaplarının verdiği bilgiye göre 12.000 civarında insan var aralarında. Bunlar normalde muhakîmetul ula dediğimiz birinci hakemciler diyoruz bunlara. Bunların içerisinden dedi ki İmam Ebu Hasan'ın Eşhari makalatında dört sınıf saydı. Dedi ki ilk olarak ayrılan ana gruplar bir, ezarika. En güçlü olanları bunlar. İkinci sırada necedat, üçüncü sırada sufriye, bunlar bitmişler zaten. Dördüncü sırada ibadiyye. Şu ana kadar yaşayan tek grupta bunlar. Hala Alman tarafından, Maghrib tarafından bunların şeyleri var, devam ediyor. Bu dört grup. Şimdi dedi ki bir, haricilerin içerisinde alim yok en önemli mesele. Niye? Çünkü bir taifenin kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi için o meseleyi iyi bilen ve doğru asıllara bağlayacak olan alimler lazım. Biraz sonra gelecek haricilerin kendisiyle en çok önüne çıktığı konu hangisi büyük günah şişeyeni tekfir etmek. Onun illetinde paramparça olmuşlar. Yani niye büyük günah şişeyeni ediyor sorusuna cevap verirken hepsi illeti farklı yerlere bağlamış. Çünkü işlerinde ilim adamı olan yok. İki, savaşmaları. Savaşan bir kavim, kendini ifade etmekten daha ziyade mücadele halinde olduğundan dolayı onun neye inandığını çok fazla anlayamaz. Üçüncüsü... Kendi kitaplarının bulunmaması. Demiştik Şeyh Huluslam ibn ne diyor? Şu an ibadiyenin kitapları var. Yani şu an mesela ibadiyen fırkası ciddi anlamda güçlü, onların kendi kitapları var. Fakat diğer harici fırkalarına gelince onların itikatlarını onlardan değil, biz onların muhaliflerinden öğrenmiş oluyoruz. E bu sebepten ötürü de bir türlü şey yapamıyoruz, öğrenemiyoruz. Dört, çok basit meselelerde birbirlerinden ayrılmaları. Sürekli bölündükleri için kendi aralarında ve her biri bölündüğünde bir fikir üzerinden bölünüyor. Hatta bunun için hatırlıyorsanız bir şey demiştim. Demiştim normalde hariciler savaştıkları için mücadele etrafında, emri bir mağruf etrafında toplanmışlar ne zaman ki oturup meseleleri konuşmaya başlamışlar, ayrılmışlar. Çünkü hiçbiri bir belli bir asıl üzerinde bir araya toplanmadığı için konuştuklarında ayrılmaya başlamışlar beraberinde. Bir de şunu söylemek lazım son olarak da. Hariciler bir kelam fırkası değil. Yani mesela bir mutezile gibi, bir eşariler gibi, bir maturidiler gibi, bir ehli sünnet gibi oturup kendi itikadlarını önce asıllara dayandırmak, Sonra o asılların yansımalarını zikretmem. Hani böyle bir şey yapmamışlar. Onlar siyasi bir grup. Yani daha ziyade onların derdi ne? İtikadi olarak kendilerini ortaya koymaktan daha ziyade toplumda var olan mülkelere karşı gelmek. Hani emir bir hata mı yaptı, toplum bir hata mı yaptı? Tabiri caizse kendilerini toplumun avukatı gibi görmüşler. Yani biz toplumdaki bütün hatalardan söz sahibi olmalıyız ve onu düzeltmeliyiz gibi bu şeye sahipler, bu anlayışa sahipler. Tabi böyle olunca hariciler, itikatları bizim elimizde çok net bir şekilde mevcut değil. Ondan dolayı İslam alimleri ihtilaf etti. Tek bir görüş üzerinden bilirler, yoksa farklı görüşler üzerinden bilirler. Biz hangisini tercih ettik? Dedi ki hariciler tek bir görüş üzerinden bilirler, farklı farklı görüşler üzerinden bilirler. Buraya kadar hem fikiriz değil. Tamam. Bir, biz hatırlarsanız şöyle bir şey söylemiştim ben. Demiştim haricileri fırkalarla ele almak, ve her firkanı inandığını uzun uzun anlatmak, bu hem yorucu bir iş hem de akılda kalacak, fayda verecek bir işti. Onun yerine, haricilerin kendisiyle ön plana çıktığı meseleler var. Onları ele alalım. Hatırlarsanız demiştik ki ehl-i sünnetin ortaya koyduğu belli meseleler var. Bir, terakki ve istihbar metodu. İki, Allah'ın sıfatları meselesi. Üç, iman meselesi. Dört, kader meselesi. Beş, yönetim, imamet. E meselesi ihtilaflar bunun etrafında şekillenmiş. Yani fıkhalar arasındaki ihtilaflar hepsi buradan ortaya çıkmış. Mesela hariciler de böyle alakalı. Bir haricilerin itikadıyla alakalı. Haricilerin telakki ve istidlal metodu nedir? Haricilerin telakki ve istidlal metodu nedir? Yani haricilerin dini anlarken referans kabul ettikleri kaynakları nelerdir? bu referansları anlarken hangi anlayış üzerinden bu referansları anlıyorlar dersek, eğer şunun üzerinden e, gidebiliriz. Birincisi, haricilerin referansı, tek referansı Kur'an'dır desek, bu yerinde bir şey olur, yerinde bir söyleme olur. Niye? Çünkü hariciler, sahabeleri tekfir ettiklerinden dolayı, bir, sahabeleri tekfir ettiklerinden dolayı, iki, Müslümanların bedellerinden uzak yaşadıklarından dolayı, üç, sürekli fitne ortamında ortaya çıkıklarından dolayı Peygamberimizin sünnetiyle, yani Kur'an-ı Kerim'in e, nasıl anlaşılması gerektiğiyle alakalı onların aşı hiçbir şey yoktur, bilgisi yoktur. Onun için onlar için tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yalnız problem, asıl probleme gelecek, Şimdi sünneti çıkardık arada, sünneti çıkardığımız zaman Kur'an'ın pratik uygulaması çıkmış oldu. Biz ne demiştik? Sünnet kalktığı zaman Kur'an insanın kendi havasına kalır. Sen onu nasıl anlamak istiyorsan o şekilde anlarsın. Bir örnek vereyim mi bununla alakalı? Özellikle harcileri yansıması olduğu için. Mesela ya ayvazine almem, cahidul lazine yaluna komiler وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْزًا Ey iman edenler! Size yakın olan kafirlerle savaşın ve onlar sizde sertlik bulsunlar. Bu bir ayet, doğru mu? Şimdi sen sünneti aradan çıkardığın zaman, sünneti aradan çıkardığın zaman bu ayet nereye kaldı? Senin köfrüne kaldı tamam. Senin yetişmiş olduğun ortama göre غِلْزًا kelimesi değişecek. Mesela şimdi İzmir'de büyümüş, Balkonda büyümüş, ömründe kimseyle kavga etmemiş bir adamın bu ayetteki ser, anlayacağı sertlikle e, bedeli olup da günde on tane adamı kesen bir adamın anlayacağı sertlik hiçbir olur mu? Soruyorum size. Mümkün değil bir olmaz. Doğru mu? Şimdi diğerine desen ki kafirle savaşır, sertlik olarak ne anlar? Onun mesela diyelim ki eline zinciri vurduğunda biraz sıkı bağlamak olarak anlar. Veya çekerken biraz hızlı çekmek olarak anlar. Ama harici Abdullah ibn-i bin ibn, ibn karısına yaptığı gibi kadının karnındaki çocuğu bıçakla deşip çıkarır bize. Çünkü o Bedevi, onun gilzet anlayışı bu. Yani Abdullah ibn-i bin ibn-i durdurdular dedik, anlattık bunu karısıyla beraber. Karısı hamileydi, karısı kocasına ağladığı için, yani bir kafir öldü ondan teberri etmediğinden dolayı bıçağa batırdılar, karına cenni olan çocuğu bıçakla düşürdüler mesela. Bunu neyle yaptılar? Kafirlere karşı sert olma ayetiyle yaptılar. فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَلُكُمْ Sizinle savaşanlara karşı savaşın ama haddi aşmayın. Haddi aşmak kim belirleyecek bunun içeriğini yani haddi aşmak nedir? Mesela haricinin haddi aşmak kapsamı işte bedevilikte var olan haddini aşmaktır. Mesela, ama Müslüman öyle değildir mesela. Müslüman müslü yapamaz. Doğru mu? Bir yakaladığı bir kafirin kulağını, gözünü, kafasını, elini, kolunu Kesebilir mi Müslüman işkence yapmak için? Kesemez. Çünkü bu Müslüman kapsamındadır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıştır. Doğru mu? Bak senin için kinle dolmuş olsa bunu yapamazsın. Çünkü sen şer'i davutlarla savaşmak zorundasın. Sen psikopat değilsin. Doğru mu? Şer'i davutlarla savaşacaksın. Savaşacaksın, öldürebilirsin. İslam sana müsaade etmiş ama işkence yapamazsın. Harici sünneti aradan çıkardığı zaman zaten Bedevi'ye göre haddi aşma diye bir şey yok. Artık haddi aşma onun hayalini nasıl geliyorsa o şekilde. Mesela örnek veriyorum, hariciler çocukları öldürür. Gelecek bu konu, muhaliflerinin, çocuklarını geçen pazar dersinde bir tane Mısırlı abi soruyor diye işte bizim orada e, müşşitlerin çocukları da onlar gibi müşşiktir, cehennemliktir diyenler var. Aynı onlar gibi e, onlara da babalarına yaptıkları muamelen aynısını yapıyorlar mesela. Ama Müslüman çocuk öldüremez. Niye? وَلَا تَعْتَدُوا kapsamına girdiği için. وَلَا تَعْتَدُوا حَدِّي yani peygamber dedi savaşmayan kadını ve çocuğu öldürmeyin mesela ibadet şeyleri yıkmayın. Ee, insanların ibadet ettikleri kiliseleri vesaire yıkmayın. Bunu biz kimden öğrendik? Bunu biz Aleyhisselatu vesselamdan. Çıkar Aleyhisselatu vesselamdan öldürürsün şey. Tamam? O zaman şimdi başa dönüyorum. Öndeğimiz anlaşındaysa eğer, hariciler Kur'an-ı Kerim'i kaynak kabul ettiler, sünneti ve sahabet anlayışını kaynak olaraktan kabul etmediler. Niye? sahabeyi tekfire ettikleri için sünneti almadılar. Zaten tekfir ettiği bir adamın anlayışını da bu birincisi. İkincisi hem Müslümanlardan uzak bölgelerde yaşatlar. O zamanlar da sünnet tam anlamıyla yazıya geçmediği için Kur'an insanların elinde vardı. Sünnet adamlarla vardı. Burayı iyi anlayalım. Kur'an yazılıydı. Her beldene bir Kur'anı vardı. Osman radıyallahu her tarafa bir tane yollamıştı. Sünnete gelince sünnet tam anlamıyla yazıya geçirilmediği için Sahabe varsa, sahabenin öğrencileri varsa sünnet rivayeti vardır. Sahabe yoksa, öğrenci yoksa sünnet de yoktur. Üç, hep fitne ortamında ortaya çıkmışlar. Yani tarih sahnesine çıkışları hep fitne ortamında oldu. Bu sebeplerden dolayı onların tek telakki kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Peki Kur'an'ı ne üzere anladılar? İstihdam metotları nedir? Bu zaten haricilere özel bir şey değil. Kim sünneti ve sahabenin fehmini aradan çıkarırsa, Kur'an onun hevasına kalmıştır. Kendi yetiştiği örf ve kendi anlayışı nasıl şekillenmişse adam Kur'an kelimesi o şekilde şey yapar, e, o şekilde yorumlar. Bugünkü akılcılar muhteziler ve benzerlerinden olduğu gibi. Haricilerin terakki ve esirler metodunu anladık değil? Mesela bu konuda en önemli meselelerden bir tanesi bu terakki ve esirler metoduyla alakalı, özellikle tahsil ve takbîh meselesi. Tahsil ve takbîh meselesini biliyoruz değil mi? Tahsin ve tahmin şudur, yani soru şu, mesela bunu söylediğinde şunu söyleyebilirsiniz. Hariciler akılcı mıdırlar o zaman? Yani eğer böyle dersek akılcılığı Muhtezile'ye nispet etmeden önce kime nispet etmemiz lazım? Haricilere nispet etmemiz lazım. Doğru mesela şu anda biz akılcı dediğimizde ilk kimi zikrediyoruz? Muhtezile'yi, ilk şeytanı zikrediyoruz da büyük üstad olarak da. Sonra Muhtezile'yi zikrediyoruz ikinci sırada. Fakat biz eğer dersen ki, hariciler Kur'an'ı ve sünneti çıkarmış, e, sünneti ve sahabenin fehmini çıkarmış, Kur'an'ı kendi hevalarına göre anlıyorlar, o zaman haricilere akılcıdır diyeceğiz. Böyle bir şey de yok. Şimdi muhtezilen bir kelam fırtasıdır. İnandığı şeyleri belli asıllara dayandırmak için özel bir çaba sarf etmiştir. Ama söz konusu haricilerin böyle bir derdi olmadığı için. Böyle mesela, böyle olmalarından hemen kimisi akılcıdır, kimisi zahiridir. Yani birazdan söyleyeceğim zaten. Kimileri akılcıdır, kimileri zahir Hariciler, bu tahsin-tahmih meselesinin aslı şudur. Tahsin-tahmih meselesi dediğimiz, Allah şeriat göndermeden önce, Allah Peygamber göndermeden önce, bir şeylerin çirkin veya güzel olması akılla sabit midir, yoksa değil midir? Bu insanın akılcılığını gösterir. Tamam Allah şeriat göndermeden önce. Mesela örnek görüyorum, daha Peygamber bize gelmemiş. Sen bana soruyorsun. Diyorsun ki misal ipek giymen hükmü nedir? Zina yapmanın hükmü nedir? İçki içmen hükmü nedir? Misal, i̇çki içmen hükmünü sordun bana diyelim. Benim burada vereceğim cevap tahsin-i meselesidir. Tamam? Birinci üç görüş var bu konuda tahsin-i takrib meselesinde birinci görüş. Allah peygamber göndermeden ve şeriat göndermeden önce de eşyanın iyi ve güzel, şirkin ve kötü olduğu fıtrat ve akılda sabittir ve Allah azze ve celle bunun karşılığını da insana verecektir. Örnek yalan. Diğer peygamber yok ve bir adam yalan atıyor. Mesela. Ne olacak? Birinci görüşe göre bunu söylediği yalan, çirkindir. Çünkü fıtrat bunu bilir ve kıyamet gününde Allah azze ve celle de buna yalancı muamelesi yapması gerekir. Kıyamet gününde de Allah'ın buna şey yapması gerekir. Yalancı muamelesi. Niye? Çünkü biz doğruyu ve yanlışı akıllı elde ederiz. Akılcılık budur işte. Doğruyu ve yanlışı tahsil-takbih meselesi önemi buradan geliyor. Biz aklımızla anlarız diye. İkinci görüş ne? İkinci görüş ise edilen, Bu birinci ise Mu'tezile'nin görüşü. İkincinisi Maturidilerin işte Şeyhülislam Ebubekir Temiyeddin el-Hafiz'den bildiğimiz görüşü. Eşya şeriat gelmeden önce de çirkin midir, güzel midir bilinir. Akılla ve fıtratla bilinir. Fakat onun gereğini Allah şeriat göndermeden yapması. Yani mesela bir adam diyelim ki içki içti. Bir adam zina yaptı. Zina fıtratla kötü olan bir şeydir. İnsanın rastgele havasına göre başkalarıyla yatması kötüdür. Niye? Çünkü insan kendi anasına bacısına bunu istemez. Fıtrat delili bu işte. Birinin aynı sene senin kendi ailene yapmasını ister misin? Şeriat olsa da olmasa istemezsin. Sen bunu kendi ailen için istemediğin için başkasına başkasına da yapamazsın bunu. Zinanın kötü olduğu fıtratla bilinen bir şey. Doğru mu? Peki adam zina yaptı ve henüz şeriat yok. Birinci görüşe göre Allah kıyamette buna zani muhaberesi yapmalı ve bunu yapmalıdır. İkinci görüşe göre kesinlikle yaptığı çirkin olsa da Allah şeriat gönderip onun hükmünü beyan etmediğinden dolayı Allah ona azap etmez diye. Üçüncü görüş ne? Üçüncü görüş eşharilerin daha ziyade kabul etmiş olduğu görüş. O da ne olursa olsun Allah Peygamber göndermediği müddetçe bir şeyin çirkin midir, iyi midir olduğunu bilemez. Ne zatında, ne de şeyinde, e, hüküm bağımında. Yani hiç. Mesela şu küfür şirk. Allah Peygamber göndermediği müddetçe o biz ona küfür şirk öyle bir şey yok yani. Allah Peygamber gönderecek ki biz onun küfür şirk olduğunu, zina olduğunu, haram olduğunu, kötü olduğunu bilelim diye. Mesela hariciler bu konuyla alakalı olarak da ne inanmışlar deseniz, hariciler bu konuyla alakalı birinci yani genel itibariyle birinci görüşü seçmişler. Genel itibariyle birinci görüş seçmişler. Demişler ki yani Allah azze ve celle peygamber göndermeden önce de, şeriat göndermeden önce de kötü ve çirkin bilinir ve Allah bununla da insanlara muamele eder. Racim olan hangisi bunlardan? İkincisi. Delil çünkü Allah ikisini birbirinden ayırmış dedi bu. Allah bir şeyin kötü ve çirkin olmasıyla bir şeyin hükmünü birbirinden ayırmış. Nasıl? Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Elî itil kavme zâlimîn Zalim olan kavme gelireyim Musa Zalim olan mı? Daha henüz Musa onlara gelmiş mi? Peygamber Bak Allah fiillerini zulüm diye isimlendirdi. Yaptıkları çirkinliklere Allah zulüm dedi. Demek ki peygamber de gelmeden de zulmün zulüm olduğu fıtratla bellidir. Nasıl delil? Birine seni sırtına kırbaç vurup seni bir işte çalıştırmasını ister misin kendin için? Aynısını başkasına da yapmayacaksın. Doğru mu? Delil mi bu fıtrat? Allah azze ve celle mesela peygamber gönderdi neydi? اَلِعْبُدُ <gülüyor> اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا Siz iftira eden insanlarsınız dedi. Misal. Daha peygamber gelmemiş. Adam yaptığın iftira olduğunu, Allah adına bilmeden söz söylemek olduğunu bilmiyor. Mesela ama yaptığı fiil iftira olduğunda ve bu fıtratla bilindiğinde fıtrat deliline ilgili içinde? şu, seni görmeyen ve tanımayan birinin senin hakkında konuşmasından komşunut olur musun? Bizden şunu istiyor, bizden bunu istiyor, böyle yapsak bizden razı olacak. Bunu kendin için ister misin? Alemler Rabbi olan Allah için nasıl yapıyorsun? Mesela Peygamber'in getirdiğini dışında bir şeyler koyuyorsun. Allah'a iftira ediyorsun. Allah bundan razıdır. Allah bizden bunu istiyor diye Allah'a iftira ediyorsun. Tamam? Başka mesela delil bu konuda çok fazla var değil mi? Başka delil söyleyecek olan var mı? Allah Azze ve peygamber gelmeden önce çirkin, çirkin dediğine dair. Yani azap noktasında işte biz bir topluluğa peygamber görmekten Çirkin dediğine dair. Önce onu soruyoruz. Yani peygamber gelmeden de bir şeylerin çirkin olduğu fıtratla sabittir. Sebeb mi? Kesin İlla hen kâlât min kabîn kafirîn, o kafir olan bir kabîmdendir diyor Allah. Dâs Süleymana gelmemişler. Doğru mu çünkü daha Süleyman onlara mektup yazmış. Yani. İnna hu min Süleyman ve İnna hu rahmanir rahim Ani etu ileye demiş. Bana gel. Doğru mu? Daha henüz gelmemişler. Geldiklerinde Allah azze ve ccel onlar kafir bir kabîmdendir diyor mesela. Başka İzebîlafirâuna. İnna hu tâ. Cebrail git filan azdı diyor Allah. Daha henüz Cebrail gelmemiş ama filan azdı başka. Ve me'kulillezine kafar min ahli kitab ve lahum shikin mumtakin hatta tati'umul bayne kilahi. Yani bu delillerden anlıyoruz ki şeriat gelmeden önce de şirk ismi, zulüm ismi, fısk ismi, iftira ismi, çirkin olan şeylere verilen isimlerin hepsi sabittir. Peki bunların gereğiyle o insanlara muamele etme meselesine gelince vallahi kunna muaddibina hatta masal Rasul. Biz bir kavme peygamber göndermeden onlara azap edecek değiliz diyor Allah Azze ve Celle. Ne dedi o zaman ehl sünnet? Dedi ki bunların çirkinliği sabittir. Fakat bunların üzerine hüküm e, uygulama meselesine gelince bu rasullerin gelmesine ve ücretin, risalet hüccetinin insanlar üzerinden kaim olmasına bağlıdır. Tamam? Bu hariciler burada hangi görüşü tercih ettiler? Birinci görüşü tercih ettiler. İkinci bir mesele mesela hariciler zahiri mi dediler? Yoksa tevil yaparlar mı? Mesela, yani şimdi bir ayet varırlarında diyelim, haricilerin. E, bu ayeti e, direkt zahiri üzerine mi alırlar? Yoksa bu ayeti kelimeyi tevil ederler mi? Mesela bazıları, bu geçen abi kitap sordu, Ebu Zehra'nın kitabı var, mezheb-i Mesela Ebu Zehra onları zahiri cumudi olarak kabul ediyor. Yani böyle nasların fehmine hiç inmeyen, nasıl zahirindeki kelime neyse sadece onu alan olarak görüyor. İbn-i İmkay'ın misal nuniyesinde onları sapık teville İslam dininin dışına çıkanlardan kabul ediyor misalim. Doğru mu? İmam Eşhali'nin burada tespiti çok güzel makalanda. Onlar sınıf sınıftır diyor. Onlar sınıf sınıftır diyor. Ve onlarla alakalı bir grubun cumhudet ettiğini bir grubun tevile gittiğini. Mesela Şehristani, yani bizdeki kitap değil. Diğer Millar her kitabının sahibi. Fırkaların arasında kıyasa en çok başvuranlar haricilerdir diyor. Şimdi kıyas yapabilmek için ne lazım? Ne kadar çok akılcılık o kadar çok kıyas. Doğru mu? Mesela İslam fıkıh mezheplerinden en çok kıyası kim kabul etmiş? Hanefiler. Rey ehli kim? Yine Hanefiler. Doğru mu? Ne kadar Rey o kadar kıyas. Şimdi nasıl bunların arasını birleştireceğiz? Yani onlarla ilgili araştırma yapan her alim onlara farklı bir açıdan yaklaşmış. Allah en doğrusunu bilir. Allah en doğrusunu bilir. Allah sözleri birleştirmemizin yolu şudur. Tevil edilmesi gereken bir ayetin zahirine yapışmak, batıl bir tevil olduğu gibi tevil edilmemesi gereken bir ayetin zahirinden sapmak da sapıldıklar. O da tevildir. Burası anlaşılır değil mi? Bu benim kendi e, eksik şeyimle düşündüğüm bu. Yani tevil edilmesi gereken, zahiri murad olmayan, başka naslarla sabit olan bir ayeti zahiri üzere anlamak bu da bir tevildir. Yani ayeti Allah'ın istediği şekilde hakikatı üzerine anlamamaktır. Doğru mu? Mesela bir ayet var bizim önümüzde, zahiri bir şey anlatıyor bize. Fakat başka bir ayet bunun zahirinden anladığımızın olmadığı da bize söylüyor. O ayete, o hadise rağmen kişinin o ayetin zahirinden yapışması bu da bir tevil değil midir? Tevil nedir sonuçta işin hakikatidir. Allah bu ayetten bu hakikatin anlaşılmasını istememiştir. Doğru mu? Tevil edilmemesi gereken zahiri üzere alınması gereken bir ayeti hiçbir gerektirici sebep olmadan tevhül etmek bu da aynı zamanda sapıklıktır. Çünkü ayetin Allah'ın istediği hakikati ayetten gene anlamamış olmaktır. Hariciler bu ikisine düştüğünden dolayı bazı alimler onları zahiri <gülüyor> diye isimlendirmiş, bazı alimler onları müevgüler diye isimlendirmiş, tevilci diye isimlendirmiş. Bu aslında haricilerin ne zahiri olduğundan kaynaklı bir şey ne haricilerin tevilci olduğundan kaynaklı bir şey. Bu haricilerin bir kelam fıkkası olmadıklarından yaptıklarını bir usule dayandırma ihtiyacı hissetmediklerinden kaynaklanıyor. Buradan çok önemli bir parantez açıyorum. Bütün kelam fırkaları hepsi bir arada yaşamışlar. Buraya dikkat edin. Bütün kelam fırkaları hepsi bir arada yaşamışlar. Doğru mu? Bir arada yaşadıkları için birbirlerine hesap verme ihtiyacı hissetmişler. Şimdi ben nesen aynı memleketle yaşıyoruz. Farklı itikatlara sahibiz. Ben seni münazaraya çağıracağım, sen beni münazaraya çağıracaksın. Ben sana reddiye yazacağım, sen bana reddiye yazacaksın. Doğal olarak da ben kendi inandığımı bazı asıllara dayandırmak ve karşı tarafın asıllarına cevap verme ihtiyacı hissederim kendimde. Bu neyle alakalı? Sosyal olmamızla alakalı bir şey. Haricilerin var mı böyle bir derdi? Zaten adamların kimseyi taktığı gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar zaten bir arada yaşamıyorlar. İnsanların yaşadığı yerde bırakın, insanların çocuklarına kadar onların kafir olduğuna intikat ediyorlar. Doğal olarak kimseye hesap vermeye ihtiyacı hissetmediklerinden dolayı kendi inandıklarını asıllara dayandırma ihtiyacı hissetmemişler. Burası anlaşılıyor mi? Haricilerin kelam fırtası değildir dediğimizde bundan ne anlamamız gerektiğine dair. E böyle olunca da haricilerin bir aslı yok. Bir aslı olmayınca da mesela örnek bir Allah'ın indirdiklerine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Mesela i̇şte bunun zahirinden ne anlaşılır, Haricilerin anladığını söylüyor. Kim olursa olsun, hangi mesele olursa olsun, Allah'ın hükmettiği bir şeyle muamele etmezse kafir olur. Ama başka ayetler, mesela hırsızlığın elini kestiğimiz, ama ona Müslüman muamelesi yaptığımız, zina yapanı recmettiğimiz, ama Müslümanların kabrine göktüğümüz, içki içine sopa attığımız, ama beraberinde o Allah'ı ve Rasulü'nü seviyor dediğimiz, bu nasları yan yana getirdiğimizde bu ayetten zahirin murad olmadığı anlaşılır. Doğru mu? Şimdi bu ayetten zahir murad olmadığı halde haricinin buna yapışması doğru mu? Bu da bir tevhildir. Tevhid değil midir bu? Bu cumut, yani zahir, cumut ve zahircilik gibi görünen şey aslında bir tevhildir. Çünkü sen bu ayeti tevil etmen lazım ki doğru manaya ulaşasın. Bütün naslarla beraber ele alman lazım ki, Doğru bir manaya ulaşasın. Harici bunu yapmadığı zaman zahiren yaptığı cumud, biraz işin derinine inen bir alim tarafından sapık bir tevil olarak da isimlendirilebilir. Anlaşılıyor değil. Neden alimlerin bir kısmı haricileri cumhuda bir kısmı tevhüle nispet etmişler sorusunu sorduğumuzda cevabımız bellidir. Çünkü haricilerin bir aslı usulü olmadığından dolayı iki şekilde isimlendirilebilir yaptılar. O zaman biz haricilere ne diyeceğiz? Hariciler akılcıdır dediğimizde Diyeceğiz ki bu nisbi, yani nispeten doğru bir söz. Çünkü işlerinde akılla uzaktan yakına alakası olmayan adamlar da var. Peki ne desek daha doğru? Diyeceğiz ki haricilerin bir usulü yok. Yani nerede havayla, nerede nasla, nerede başka bir şeyle hükmedeceklerine dair haricilerin elinde bir usul bulunmadığına veya bir usulleri varsa da bunu bize belirtmediklerinden dolayı hani muhalefetin üzerine farz değildir muhalefinin usulünü araştırsın. Yani onun söylediği söze usul arasın. Ee, mesela böyle bir şey var mı böyle bir zorunluluk var mı? Yok. Bunu kendin yapacaksın. Kendi usulünü ortaya koyacaksın. Hariciler de kendi usullerini ortaya koymamışlar. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Bu konuyla alakalı. Bu bu madde 44 ay geçirmesini yahkum yahmak şeklinde Ona geleceğim inşallah. Yani o Ürte ki bu kebire meselesi önemli olduğu için onu anlatırken haricilerin denilmeli arasında o konuyu anlatacağım. Haricinin tevhidi üzerinden konuştum yani doğru veya yanlış doğrusu böyle değil yani harici bu şekilde anlıyor meseleyi tamam Başka? Yok. İkinci bir mesele haricilerle alakalı olarak da e, bu sefer hariciler ilahiyat konusunda neye inanıyorlar? İlahiyat dediğimizde neyi kast ediyoruz? Allah'ın sıfatları kader meselesi. Ve Allah'ın sıfatlarına dahil olmasıyla beraber kelam fıkhaları kendi aralarında tartıştıklarından dolayı Kur'an mahluk mudur yoksa değil midir? Ee, meselesi daha keza e buna da <gülüyor> Allah'ın sıfatları konusunda haricilerin bizim elimize ulaşmış kesin bir itikadları mevcut değil. Yani birileri onlardan bir şeyler kılsa da biz haricilerin neye inandıklarını tam olaraktan bilmiyoruz. Sadece bazı fırak alimleri mesela onların behisiyye fırkasının özellikleri onlardan Allah'ın ilmi konusunda e, uğulat kaderiye gibi inandığını söylüyorlar. Yani Allah eşyayı yaratmadan önce e, ne olduğunu bilmez. Yani işler olur, işler olduktan sonra Allah Azze ve Celle onun e, ne olduğunu bilir, anlar. İşte bugün günümüzde de birileri dinlendiriyor. Eskiden de bunu Muhtaz ile dinlendirmişti herkese. Ama mesela bugün İbadiye dediğimiz fırka yani yaşayan harici fırkası, isim ve sıfat konusunda Mutezile'dir. Yani Mutezile isim ve sıfat konusunda nasıl inanıyorsa o şekilde inanıyorlar. İsim ve sıfat konusunda genel itibarla 4 mezhep vardı değil mi? İsim ve sıfat konusunda genel itibarla dört tane mezhep vardı. Bir Allah'ın Allah'a ait olan zatının dışındaki her şeyi inkar etmek. Bu kimin mezhebiydi? Bu Cehmi ibn-i Safvan'ın, Cahdi ibn, ibn bunların mezhebiydi. Doğru mu? Bunlar Allah'ın zatının dışında kalan her şeyi inkar etmişler. Ne isim, ne sıfat. Hiçbir şey söylememişler Allah'a. İki, mutezilenin Mutezile görücü. Allah Azze ve sıfatlarını önce iki kısma ayırmışlar. Doğru mu? Bir kısmını kabul etmişler, bir kısmını kabul etmemişler. Genel itibariyle fiili sıfatlarını Allah'ın kabul etmemişler. Zatıyla alakalı sıfatları da sıfatsız bir şekilde kabul etmişler. Artık evet. o nasıl oluyorsa demişler Alimun Bila İlmin Allah alimdir ama ilimsizsin. Yani mesela demişler biz görürken gözle görüyoruz. Hani görmemiz aracıya bağlı. Allah'ta böyle bir şey yok. Yani Allah görür bu kadar. Zatıyla görür yani. Görmek için, bilmek için Allah Azze ve bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani i̇şitmek sıfatına, görmek sıfatına işte ihtiyacı yoktur. Bunu niye söylemişler? Çünkü demişler ta'adudu sıfat yu'eddi ilâ ta'adudu'l-zâd. Sıfatlar ta'adud ederse zat da ta'adud eder. Yani mesela hani sanki şöyle anlamışlar. İşte Allah görüyor, bu bir tane Allah. Allah işitiyor, bu bir tane Allah. Allah işte biliyor, bu bir tane Allah gibi yani. Sıfatlar çoğaldıkça Allah da çoğalır. Muhteziyenin beş esasından bir tanesi neydi? Tevhid. Muhteziyenin beş tane yasası vardı. Bunlardan bir tanesi tevhid. Tevhidden kastettiklerini bizim anladığımız bu onlar tevhitten sıfatların inkârını kapanıyorlar. Çünkü sıfatları ispat ettiğinde birden fazla Allah ispat ediyorsun. Ne yapıyorsun doğal olarak? Tevhidi bozuyorsun. İbadiyye fırkası da günümüzde yaşayanlar bu konuda ile aynı düşünce üzerindedirler. Yani Allah en doğrusunu bilir. Kur'an mahluktur yani Allah'ın kelamı sıfatında da Fırak alimleri onların muhtezilenin sözüne nispet etmişler. Demişler, hariciler Allah'ın konuşmadığın Kur'an'ın da Allah'ın kelamı olmadığını, Allah'ın Kur'an'ı yarattığını e, söylüyor." E, demişler. Tamam mı? Başka e, kader meselesinde e, şeyler, hariciler genel itibariyle iki kısma ayrılmışlar. Çok ilginç işlerinden cebriye de var. E çünkü usulü olmayınca hani size tuhaf geliyor olabilir, bu yani ne çorbacıymış, hepsini birbirinden karıştırmışlar. Gibi. ama usulü olmayınca bu normal hatta fırkan ismini de söyleyeyim inşallah bu kader konusunda özetler <gülüyor> hatta kader konusunda üç fırkaya ayrılmış halimler onları birincisi kaderi cem yani adamlar olası kaderi yani Allah'ın ilim sıfatını öyle inanlar gibi yani Allah azabeye hiçbir şey yazmamıştır hiçbir şey bilmemiştir hiçbir şeyden haberi yoktur işler olur. Sadece ilk yaratma Allah'a aittir. Ondan sonra Allah hepsini insanların kendine bırakmıştır. İnsanlar yapar. Allah da bundan haberdar olur diye. Bunu genelde İmam Eşhari ile İmam Bagdadi meymuniyet fıkhasına, hamsiyye fıkhasına, harisiyye fıkhasına nispet etmişler. İnsan kendi fiillerini kendisi yaratır. Allah'ın haberi yoktur. Diye. İkinci Cebir. İbni Hazm Ezarika'dan, yani haricilerin en güçlü grubundan bir grubun buna muvafakat ettiğini söylüyor. Şehristani de yani Mirale-i Hak kitabının sahibi de, Şeybani fırkasının böyle inandığını inanıyor. Tamam? Yani bunlar ne? Cebri. Cebri ne demek? Yani benim yapacak bir şeyim yok. Allah ne takdir etmişse o oluyor. Ondan dolayı hiç kimse beni kınamasın. İlginç olan bir şey var. İbadiye ve Şuaybiye de Ehl-i Sünnet gibi inanıyor. Yani umumiyet yani ufak tefek farklılıklar olabilir kader konusunda. Hemen hemen onlar da eli sünnet gibi şey yapmışlar, eli sünnet gibi inanmışlar diyelim. Tamam, inşallah. En önemli meseleye geldik zaten mesele itibarıyla. Ee, o da iman meselesi. Yani çünkü iman meselesi mürteki burkabil a meselesiyle de direkt bir mesele oldu ondan dolayı. Biliyorsunuz e, hariciler yani İslam tarihindeki ilk ihtilaf hangi meselede çıkmıştır? İsimler ve hükümler meselesinde çıkmıştır. Yani iman ve küfür konusunda çıkmıştır. Ve İslam tarihindeki belki İslam itikadındaki en önemli mesele hangisidir? İsim ve ahkam meselesidir. Şeyh Kulis diyor ki en ehemmiyetli mesele itikatta isimler ve hükümler meselesidir. İsimler ve hükümlerden kastettiğimiz ne? söyleyecek isimler ve hükümlerden ne kast ediyoruz? الاسماء ahkam dediğimizde itikatta kastımız neydi? İsim O ismin gerektirdiği şey. Hüküm. Yani mesela isim dediğimizde iman ismi, küfür ismi, nifak ismi gibi. Hüküm dediğimizde bu ismin gerektirdiği hüküm. Yani bu ismi alana nasıl muamele edeceğiz? Meselesi İslam tarihinde ortaya çıkan ilk itikadi ihtilaf bu ihtilaftır. Ve bunu ilk çıkaran da kimlerdir? Bunu ilk çıkaranlar da haricilerdir. Bu ihtilafın temelini peki ne oluşturur? İman konusundaki mezhep oluşturur. Tamam mı? İslam tarihinde umumen iman konusunda imanın tarifi ile alakalı üç tane tarif olmuş imanı tarif ederken. Bir, ehli sünnetin üzerinde olduğu şey, iman sözdür, dil ile, kalp ile tasdiktir, amellerle de onları tasdik etmektir. Yani dilin söylediğini ve kalbin tasdik ettiğini, de amel ederekten, organların da amel ederekten tasdik etmesidir. İkinci görüş, iman söz ve tasdiftir. Yani amel imandan bir parça değildir. Bu kimin görüşü? Bu Mürciye'nin görüşü. Üçüncü görüş, iman sadece ikrardır. İman sadece bir şey yani bil ki Allah var, iman budur. Söz söylemene, amel yapmana gerek yok. Bu kimin görüşü? Bu Cehmiye'nin görüşü, Cehmi ibn görüşü. Bir de küçük bir taife sadece söz olduğunu söylemiş, İşte keramiye mezhebi gibi. Demişler ki iman sadece sözden şeydir. O zaman dört mezhep oldu. İman sadece sözden ibarettir diye. İman konusunda dört tane mezhep var. Hariciler imanı tarif ederken Ehli Sünnet'e muvaffakat etmişler. Hariciler ve Ehli Sünnet imanı aynı tanımlıyorlar. Söz, tasdik, amel. Nerede ayrılıyorlar peki? Amel imandandır. Orada müttefikler. Zaten onun amel imandandır. Orada müttefikler. Nerede ayrılıyorlar? Yani amelin cins, cinslerinde, el yani üstünde her amelin kekin insanın önüne çıkarmadığını söylerken... Tamam. Amelin müktü olarak... Bunun itikad ilmindeki ismi tefadurul amel, amellerin dereceleri, amellerin derecelenmesi. Değil, doğru mu? Haricilere göre iman tek bir parçadır. İman tek bir parçadır. Ne demek bu? Yani ise amel... İmana dahil olan amel tek bir parçadır. İmandan aynı bir şey değildir yani. Hepsi birbirine girmiştir. Yani sen diyelim ki zina da yapsan kafirsin, oruç tutmasan da kafirsin. Çünkü bunlar amel ve imana dahil tek parça olduğu için ha Allah'ı inkar etmişsin, ha oruç tutmamışsın. İkisi de seni aynı yerde küfre götürür. Ehl-i sünnet ise imanın içindeki amelleri derecelere ayrılmış. Demiş ki bazı ameller vardır, asr imandandır. Onların izalesi insanı küfre götürür demişler. Allah'ı inkar etmek gibi, Allah'a şirk koşmak gibi vesaire, namaz terk etmek gibi. İkincisi, demişler, vacil imana girer. İnsan terk ettiğinde imandan olmaz fakat azaba hak ederek bir iş yapmış olur demişler. Zem yani yergiyi hak etmiş olur. Üç, müstehaf imana giren demişler. Yani yapıldığı zaman imanın süsü olan ama yapılmadığı zaman imana zarar vermeyen Ehli sünnetle haricileri birbirinden ayıran şey budur ve mürteki kebire meselesini çıkarmalarının sebebi de bu inançlardır. Tamam Şimdi mesela diyelim ben sana sordum bir soru sordum. Dedim ki zina yapan adamın hükmü İslam'da nedir? Sen diyeceksin bir dakika dur bir bakalım zina küfür müdür değil midir? Önce buna bakacaksın. Naslara bakacaksın. Diyeceksin zina naslara göre çirkin bir şeydir. Fakat zina küfür değildir. O zaman sorumu tekrarlıyorum. Diyeceksin zina yapan adam mümindir. Fakat bu yaptığı hatadan dolayı Allah katında yergi, zem verilmeyi hak etmiştir. Hariciye aynı soruyu sorduğun zaman, harici diyor ki zina dediğin amel değil mi? Amel de imanın hepsi değil mi zaten? Zina yapmışsa kafirdir. Vacibi terk etmişse oruç o da kafirdir. Bu imandaki tanımla alakalı bir mesele. Tamam. Biz demiştik, dediler bir bütün olaraktan bize gösterdi ki Peygamber zaten ne de demişti? El 60 ve 70 şube, en fazılığı "Lâ ilâhe illallah", en adnası ise yoldan eziyet kaldırmak ve haya şubedir iman. Haya da bir şubedir. "Lâ illallah" en üstü, yoldan eziyet giderici bir şey kaldırmak en altı. Haya ise imanın şubelerinden bir şubedir. Anlaşıldı değil inşallah? Murtekibun kebîr meselesinde hariciler umumen umumiyetle Büyük günah işleyen insanın kafir olduğuna inanmışlar. Bu söylediğim asıldan dolayı büyük günah işleyenin kafir olduğuna inanmışlar. Fakat onlara sorulduğunda siz büyük günah işleyeni niye tekfir ediyorsunuz? Yani bu konudaki aslınız ne? Esasınız ne? dediğinde hepsi olayı başka bir yere göndermiş. Şimdi onları zikredeceğim inşallah farklı farklı olaraktan size. Bir. Mekramiye fırkası haricilerden demiş ki, kim? Büyük günah işlerse Allah'ı hakkıyla tanımamış ve Allah'a karşı cahil olmuştur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir etmemiştir. Allah'ın kendi üzerindeki hakkını hakkıyla takdir edemediği için Allah'ın zatındaki bir cehalettir ve bu da insanı küfre götürür demiştir. Hiç mesela insanın belki aklına bile gelmeyecek bir asla şey yapmışlar, dayandırmışlar. İki, bu Ezarika fıtkası dediğimiz yani haricilerin içerisindeki en güçlü fıtkha bunlar büyük günah işleyeni büyük günahından dolayı tekfir etmiyorlar. Zaten bu konuda belki en net duran onlar. Yani büyük günah işleyeni büyük günah işlediğinden dolayı tekfir etmiyorlar. Başka da bir şey söylememişler yani. Biraz önce söylediğimden dolayı imanını bitirmiştir demişler. İkinci büyük fıtkha geçirdiği Necedat. Zaten ikisi beraber birilerinden ayrılmışlar belli bir konuda. Necadat Fırkası'yla ilgili Fırak kitaplarında iki tane şey aktarılıyor. İki tane madde aktarılmış. Yani Necadat Fırkası neye döndürüyor? Aslında bir, geçen dersimizde de söylemiştik, bir ki Necadat, kendileriyle beraber olan insanları büyük günah işlediğinde tekfir etmiyorlar, kendilerinden olmayan insanlar büyük günah işlediğinde onları tekfir ediyorlar. Muvafak ve mukharif meselesi. Yani Necadat'a sorduğunda, Büyük günah işleyen adamın hükmü nedir? Soruyor. Kimden? Bizdense Müslüman'dır. Yanlış yapalım Müslüman'dır. Bizden değilse eğer e, kafirdir demişler. Tabi mesela bunu Babdadi de onlara nispet ediyor, yani önümüzde duran kitabın sahibi de nispet ediyor. Yani ben Allahu Alem, bu bana çok tuhaf geldi. Yani bu söz, bu usul bana tuhaf geldi. Ben şöyle düşünüyorum, diyorum ki Allahu Alem, Allah en doğrusunu bilir eee hariciler yani özellikle bu necedat Fırtası, kendilerinin dışında olan insanları tekfir ettiklerinden dolayı yani bence onları muvafık muhalif diye ayırmaları biraz yanlış olmuş. Yani şöyle denebilir belki hariciler murtakibul belki de necedat belki de murtakibul kebireyi tekfir etmiyor yani. Hani o bir tayifenin kendinden olması veya olmamasına göre tekfir ediyordur belki. Yani bu adam benden değilse Bizden değilse kâfirdir, bizdense Müslümandır. Bu da olabilir yani. Ne zaman biz Allah'ın dediğini kabul edebilirdik, ee, onlardan açık ve salih bir nasıl olduğu zaman. Doğru mu? Çünkü bu çok yani en basit aklın bile idrak edebileceği bir şey. Yani bir adam büyük günah işliyorsa senden olması ve senden olmamasını ne değiştirebilir ki? Hiçbir şeyin değiştirmemesi lazım. Hani bunun çok bariz bir şey olduğu için bunu kendi etbaalarına izah etmek başlar. hani bir derin söylemeleri lazım. Ama Allah en doğrusunu bilir. Genelde Fıraf kitaplarında e, Necedat grubunun muvafık ve muhalif diye Mürteki Burkebir'e de ayrıma gittiği söyleniyor. İkinci bir şey Necedat grubuyla alakalı olarak da e, bunu nereden almışım? ısrara bağlamışlar. Yani ne demek bağlamışlar? Demişler ki büyük günah işleyen adam ıslah ediyorsa günahı üzerinde kâfir olur. Ama ıslah etmiyor. Hani bir defa yapmış veya tövbe etmişse bu adam kâfir olmaz e diye Necdet grubuna bu görüşü nispet etmiş zamanda Sufriye grubu demişler ki büyük günah işleyen niye kâfir? Çünkü şeytana ibadet etmiştir. Hani Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Lâ ta'budu şeytan.'' ''Şeytana ibadet etmeyin.'' diye. Şeytana her itaat eden şeytana ibadet etmiştir. Allah'tan başkasına ibadet eden ise kafirdir. Söyledikleri doğru. Allah'tan başkasına ibadet eden kafirdir. Çünkü zaten din Allah'a ibadettir. Allah'a ibadetin ziddi ise şirkdir zaten. Fakat her şeytanın söylediğini yapmak, her şeytana kulak vermeyi Allah'ın dışında birilerine ibadet olarak isimlendirmek, bu biraz e, tuhaf olmuş. Tamam. Anlaşıldı o zaman. Yani xaricler umumu, xaricler umumu. Büyük günah işleyeni tekfir etmişler. Fakat neden dolayı tekfir ettikleri konusu belli değil yani dayandırdıkları konu çok fazla belli değil. İbaziyye fırkası ise haricilerden büyük günah işleyen insanları tekfir etmiyor. Yani kafirdir diyor. Kafirun kufruun ni'me diyor. Ni'met küfrüyle kafirdir e diyor. Yani bizim küçük küfür dediğimiz insanı dinden çıkarmayan ama insana yergiyi getiren küfür. Niye? Böyle ilginç bir şey yürütüyorlar, mantık diyorlar ki çünkü bu adamlar la ilahe illallah dedikleri için muvahhittirler. Şimdi la ilahe illallah diyor adam. Tevhidini bozmamış müşrik değil yani la ilahe illallah diyor Allah'a güldü. Fakat Allah'ın küfürlediği amelleri yapıyor. Yani tevhidi var ama beraberinde o tevhidin gereği olan amel konusunda problem yaşadığından dolayı demişler ki bu adam kafir-kufru niye Fakat cehennemde yani dünyada biz tam kafirdir diyemeyiz ona? Ama cehennemde ateşte ebedi kalacak. Kime muvaffakat etmişler burada? O zaman muhtezilen, elmenzile, beynelmenzile. Yani dünyada başlarını ağırmamak için hariciler gibi erkekler de değiller. Milleti tekbir etmemişler. Ama ahirette milleti e, haliden, mukhaliden ateşe sokmuşlar. Tabi bunun temelinde yani bu işin esprisi bu işin temelinde muhtezilenin şehitlik adı var. Yani bunların Allah birini ateşe soktu mu oradan çıkartmasın. Yani bir adam bir kere ateşe girdi mi Artık bir daha kesinlikle o ateşten çıkamaz e, diye bunu şey yapmışlar, e, söylemişler, ateşe giren ateşte ebedi kalacaktır diye. Fakat biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ateşe girenler sınıf sınıf, bunu bütün nasları anca bir araya topladığımızda anlayabiliriz. Ve bütün nasları bir araya topladığımız zaman, mesela hem Kur'an'da bunun delili var, hem de sünnette bunun delili var. Müslümanlar da Allah Azze ve Celle diyor, وَإِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُواً Sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o ateşe varit olacaktır." diye. ثُمَّ الْنَنْ جِلَّذِينَ تَقَوْقُ Sonra biz takvalı olanları ondan kurtaracağız. Şimdi e, ateşe giren varit olan bir daha ateşten çıkamıyor ise eğer nasıl bu adamlar tekrardan ateşe çıktı? İki, bizim için en önemlisi yani bu ayet biri diyebilir, delalette açıklayıp doğru da söylese öyle farz etsek. Ama bizim için Peygamber sünnetinde Allahü Mesela bir şu hadisinde Abu Khaliq Mustafa Abu Sa'idin al-Khudriden ettiği bu günahkar insanların şeyle alakalı. Allah azze ve celle ninni Man illallah. kalbihi min illallah diyecek kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insanları ateşten çıkarır diyecek. Mesela, andıros ki ateşe girmiş olan insanlar çıkacak ki bu şefaat hadislerin hepsini topladığımızda tevatür seviyesine ulaşan hadisler var bu konuda. Fakat ibaziye böyle düşünmüyor. İbadiyeyi niye zikrediyoruz önemli? iki sebepten. Bir, haricilerin en büyük dört fırkasından bir tanesi iki günümüze kadar yaşıyor olduklarından dolayı. Tamam mı? Buradaki burkebira meselesi inşallah anlatabilmişim. Bu necedat fırkası o zaman kendi dışındakileri büyük günahla değildir zaten kafir oldukları için. Bu bir yorum. Şimdi bak, necedat grubunun Büyük günah işleyenlerle alakalı diğer hariciler gibi umun konuşmadığı kesin. Diyelim mesela Fırak alemleri bakmışlar bu necedat diyenleri gibi değil. Yani her günah işleyen kafirdir bunu söylemiyor. Niye peki? Yani bunun nedeni ne? Bir grup demiş ki işte genelin yaptığı yorumu. Bir, demişler necedat grubu kendilerinden olup da günah işleyenleri tekfir etmiyor. Bunlar bizdendir, bunlar Müslümandır diyor. Kendilerinden olmayan büyük günah işleyenlerin kafir olduğuna inanıyor. Ben de dedim ki Allahu alem bu fikir üzerine tarif düseydik fîhî nazar derdik yani. Hani düşünülmesi lazım. Niye? Çünkü zaten hariciler kendilerinden olmayanları tekfir ediyorlar. Doğru mu? Yani kendilerinden olmayanları tekfir etmeleri için adamların büyük günah işlemesine gerek yok. Zaten onlar gibi inanmadığı için, onların yanında olmadığı için tekfir ediyorlar. İkinci bir yorum daha zikredilmiş Fıraf alimleri tarafından. Yani demişler ki kim büyük günah üzerinde ısrar ederse, kafir etmezse kafir değildir. Ama bu net bir şey değil. Yani bu biraz daha tabiri caizse yorum meselesiyle alakalı. Tamam İnşallah. Zaten haricilerin çoğu fırkasının itikadı nasıl biliniyor? İkili tartışmalardan. Bir tanesi gelmiş biriyle konuşmuş, yani ondan. ondan şimdi doğru anlamış mı anlamamış mı? Yani kendi anladığını mı fırkasının itikadı diye aktarıyor yoksa kendi öyle mi inanıyor? Allahu alemin. Yani. Tamam mı? İnşaAllah. Evet, burada durayım mı yoksa bu konuyu bitireyim mi? Kardeşlerinin delillerini de anlatalım mı? Yoksa kapatalım mı bu konuyu? Kapatalım mı? Delilleri anlatıp bitirelim konuyu isterseniz. buradaki ülke birer delillerine zaten yani 3-4 tane delilleri var. onlardan Onları söyleyin, bitirelim inşallah Bir, birinci delilleri وَمَنْ لَمْ يَحْبُمْ بِمَا نَنْزَلَ fa فَعُلٰى اَيْكَهُمُ الْكَابِرُونَ Demişler, Allah'ın yedirdikleriyle hüküm etmeyenler, kâfıların da kendisidir. Said ibn Hüceme yani Selef'ten ilk nesilden İbn Abbas'ın öğrencisi diyor ki hariciler dediler ki ve men yahkum bima anzalallah fe ulaike hum kafirun. Bu ayeti diyor En'am suresindeki şu ayetle beraber ele aldılar. Velzine keferu bi rabbihim yadilun. O kâfirler Rablerinin hududlarından, Rablerinin emirlerinden saparlar diye. Dediler ki diyor şey hariciler kim bir günah işlerse Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Çünkü Allah'ın indirdiği nedir? Allah'ın indirdiği zina yapılmaması, içki içilmemesidir. Doğru mu? Allah'ın indirdiği böyle. Zina yapılmayacak, içki içilmeyelim. Kim diyorlar zina yapmış, içki içmişse Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir ve Rabbinin hükmünden odur etmiştir. Rabbinin hükmünden de ancak kafir olanlar odur eder. وَالَّذِينَ تَفَرُوا وَرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Enham Suresi'deki ayeti alıp bu iki ayet bunu söylemişler. Bunu herkese mesela, haricilerin ana delilinin olduğuna dair. Çünkü bazı şu günümüzdeki sapıklar bunu reddediyorlar. Diyorlar ki, hariciler büyük günah işleri bu ayetle teklif etmemişler. Kendi ibadet ettikleri, taptıkları sultanların küfrünü meşrulaştırmak için bu meseleyi saptırıyorlar. Mesela onu anlatacaklar deniliyor. Yani Hariciliği nasıl siyasi bir figür haline getirildiğine dair. Mesela Abul Hayyan tefsirinde diyor ki. E, Hariciler bu ayet ile Allah'a her isyan edenin kafir olduğuna ulaştılar. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde diyor ki Hariciler bu ayet ile her müznibin, her zemb ve günah işleyenin kafir olduğuna inandılar. İmam İbn Abdülber Temlil kitabında diyor ki Hariciler bu ayet ile Allah'a karşı günah işleyenlerin, isyan edenlerin kafir olduğuna denildi. Yani bu ayet haricilerin büyük günah işleyenlerin kafir olduğuna dair temel delillerinden bir tanesidir. Sapıttıkları noktaneresi amelde hükmü birbirinden ayırmışlar. Amel etmekle hükmetmeyi birbirinden ayırmışlar. Yani Allah demiyor ki amellemi yamel bime enzelen Allahu feulake onur kafiron. Diyor mu Allah böyle bir şey? Demiyor. Senin diyerim ki sen böyle bir yorum kattın ayette. Dedin ki amellemi hukuk. Ben amel etmeyi de hukuk kapsamında yer alıyorum ve diyorum ki amel de hükümdür dedi. Misal. Bu ortaya koyduğun yorum ve devri. Desteklemen lazım. Doğru mu? E biz diğer naslara baktığımız zaman bu yorumu desteklemediğini görüyoruz. Yani mesela işki içenle ilgili ayet var. İşki içenle ilgili peygamberin uygulanması var. Zina yapanla alakalı peygamberin uygulaması var. Anlıyoruz ki amel kelimesi burada hüküm kelimesinin kapsamında değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Yani zaten hüküm kelimesi lafız itibariyle amele delalet etmez. Hüküm kelimesi Lafız itibariyle amele devlet etmez. Siyah-sibak itibariyle de amele devlet etmez. Nuzul sebebi itibariyle de amele devlet etmez. Doğru mu? Ama sen ortaya buna rağmen böyle bir yorum koyduysan bunu başka bir nasıl desteklemen lazım. Çünkü bir ayetin bir şeye devlet ettiğini gösterir? Bir. Ayetin lafızları. Yani Arapça indirildiği için, hani İbn Abbas Kur'an 4 veci üzerindedir. Biri Arap'ların hepsinin anladığıdır. Yani Arap duğatıyla olan ve herkesin anladığıdır. Ya lügat devlet eder, hüküm amel'e devlet eder mi? İki nuzul sebebine bakarsın dersin ki yani ''Amel yapılan bir konuda bu ayet indiğinden dolayı bu ayet demek ki ameli de kapsıyor.'' dersin. Böyle bir şey var mı? Yok. Çünkü Yahudiler amelden ziyade kendi kitaplarında olan bir hükmü değiştirdiklerinden dolayı ve bunu herkesin uyguladığı bir kanun haline getirdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdiği. 3. Siyaka, simaka bakarsın. Bu da nuzul sebebi gibi ayetin doğru anlaşılmasına yardımcı olur sadece. Üçü de yok. Sen bir mana kattın, delil getirmen lazım. Doğru mu? E haricilerin delillerinin tam zıntına bilakis Allah'ın haram kıldıklarını işleyenlerin kafir olmadıklarına dair deliller elimizde Örnek mesela, yani net böyle misal, kısa sayet değil. Kûtuba aleykümün kıssasu fi'l-qatl. Öldürenlerle alakalı kıssa ayeti indirilmiş oldu. Doğru mu? Fakat hiçbir öldürülen İslam tarihinde kısasla kafirlerin mezarlarına gömülmedi. Müslümanların mezarlarına gömüldü. Ali zatu vesselam Kur'an'ı daha iyi anladığına göre, eee ve ente ta'rifu talebe min'l-mu'minina qatala ve ve ta'ife düzeltin dedi Allah Doğru mu? İki tam müminlerden iki taife savaşırsa onların aralarını düzelt dedi Allah. Savaş haram kullanmış. Fakat Allah bu ameli ve menne muhkum bima anzele Allah kapsamına sokmamış. Anlaşılıyor değil mi? Burası. Hariciler bu ayet-i kerimeyle maalesef işte büyük günah işleyen insanları teklif eden. İki. Hariciler dediler ki Allah azze ve ayet-i kerimede diyor ki: "Zadeke cezainahum bima kafarû ve hel nucazî illel kafûr." Biz onların küfürlerinden dolayı onlara bu cezayı verdik. Biz kafirden başkasına ceza verir miyiz? Diyor Allah Diyeceksiniz bu ayeti nasıl getirip buraya yorumlarına? Dediler ki kâdîciler Allah dikkat edin buraya. Bu muhtezilerin el-va'du ve el -va anlayışı var. Ne demek el-va'du ve el -va anlayışı? Hatırlayan var mı muhtezilerin bu anlayışını? Beş esasından bir tanesi. Allah hangi günaha bir ceza vereceğini söylemişse mutlaka bunu yerine getirmek zorundadır. Mesela ilişki içen cehenneme gidecek dedi Allah. Mesela. Onu cehenneme sokmak zorundadır. Biz ne diyoruz ehl-i sünnet olarak da? Diyoruz ki Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği faziletin fazlasını vermesi onun kereminden olduğu gibi insanlara ceza olarak verdiklerini affetmesi bu da onun kereminden ve onun isimlerinin ve sıfatlarının gereğidir. Doğru mu? El-afûs <gülüyor> eğer Allah azze ve cellele affedebilir. Allah azze ve cellele yaptığından sorulmaz ki sen ona diyesin, sen içki içene cehennem azabı uygulayacağını söyledin. Nasıl onu affedersin? Ben kabul etmiyorum öyle bir şey gibi. Bunu söylemişler. Bak buraya dikkat edin. Hariciler de bu konuda muhtezelen gibi inanıyor. Bak hariciler ne dedi? Allah günah işleyenlere azap edeceğini söylemiş mi? Bu ayette de diyor ki Allah وَهَلْنُ جَازِ اِلَّا الْكَفُورِ biz kafirden başkasına ceza mı veririz? Demek ki her günah işleyen, her cezayı hak eden kafirdir beraberinde demişler. Anlaşılmadı mı? Şaşırdın mı yoksa bu ne ya falan? E Öyle böyle inanmışlar adamlar. Üç, bu ben bir delil söyleyeceğim. Fakat bu mealdeki bütün Kuran'daki delilleri delil olarak almışlar. Mesela, ve تَبِيَدْ دُوْجُوهُمْ وَتَسْوَدُ دُوْجُوهُمْ Yüzler aydınlanacak, yüzler kararacak. Doğru mu? فَاَمَّنْ نَزِينَ سُوَدَّدْ دُوْجُوهُمْ Nedenek Allah azze ve celle onlara e kefertum ba'de imanikum fezuqul azabe bima kuntum Yüzleri karalanlara gelince Allah azze ve celle onlara imanlarınızdan sonra küfür seni ee, Küfrünüze karşılık hadi bakalım azabı tadın diye. Ve mennezine esvedet wujuhuh e kefertum ba'de. Şimdi halizler demişler ki yüzleri ki yüzleri ki büyük günah işleyen fasık olduğuna göre Fasıhın da yüzü aydınlanmayacağına göre demek ki fasıh Allah'ın bu kitabına muhatap olacak. Yani o gün yüzü aydın olmayan her adam Allah'tan bu sözü işitecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ imanikum. İmanlarınızdan sonra küfre mi girdiniz diye. Demek ki demişler, büyük günah işleyen adamların hepsi küfre giren. Tabii bu mealdeki bütün ayetleri almış. Yani i̇nsanların kıyamette iki kısma ayrıldı. Müminler, kafirler, müminler, münafırlar. Bu adam demişler, bu ameliyle iman kapsamına girmez. Bu amel ile iman o zaman kafirlerin kapsamındadır diye bu şekilde çıkarmışlar. Bir de hadislerden de bazı deliller almışlar ama en önemlisi hangisi onlar için la yasiqu salihun in yasiqu wa huwa mu'minu la yasiqu salihun in yasiqu wa huwa mu'minu diye bu hadisi almışlar. Zina yapan zina yaptığında mümin değildir. Eee hırsızlık yapan hırsızlık yaptığında içki içen içki yaptı mümin değildir. Allah Resulü demiştir. Büyük günah işleyen insanlardan iman ismini nefyetmiştir diye. Biz onlara ne diyoruz? Evet diyoruz. Kitap ve sünnet birinden iman ismini nefretmişse veya birine küfür ismini nispet etmişse asıl olan onun hakiki anlamında ele alınmasıdır. Yani kafirdir. Bu doğru. Fakat başka bir delil bulunur. Ve bu delil orada irade edilenin kamil, büyük küfür olmadığını veya kamil ve hakiki anlamda iman olmadığını gösterirse o zaman onun zahirinden çevrilmesi sarf edilmesi gerekir. Örneğin işte Peygamberimiz içki içen bir Müslümana daha sonra had uygulamak için getirdiklerinde bir Müslüman da lanet ettiğinde hem de bir kere içmemiş bu adam yani. Ne demiş şu anda daanet eden? لَعَنَكَ اللّٰهُ مَا أَكْسَلُمَا يُعْتَبِكَ Ne kadar çok Peygamberin huzurunu... مَا <gülüyor> أَكْسَلُمَا يُعْتَبِكَ مَخْبُورًا Ne kadar da çok sarhoş halde Peygamberin huzuruna getiriliyorsun. Yani sürekli içiyorsun, geliyorsun, dayanıyorsun yiyorsun, haddini yiyorsun, gidiyorsun tekrardan içiyorsun diye. Peygamber Vesselam ne dedi? لَا <gülüyor> تَرْعَ ona lanet etmem. Ben onun Allah'a ve Rasulü'nün sevdiğinden başka bir şey bilmiyorum." diye. Bak, içki içen adama Peygamber mümkün müamelesi yaptı. Zina yapan kadını Peygamber rejim ettikten sonra getirdi, Müslümanların kabristanına gömdü. Hani hadiste geçenleri direkt söylüyorum. Hırsızlık yapanların elini kesti ama onların mürtet olanları öldürdü, hırsızlık yapanların elini kesti. Eğer bu adamlar bu davranışlarıyla mürtet olmuş olsalardı, Peygamber Vesselam onların kafasını vurması gerekirdi, onları öldürmesi. Demek ki burada nefk iman hakiki anlamdaki iman değildi, Kamil anlamdaki imandır. Yani işki içen işki içtiğinde kamil anlamda mümin değildir. E doğru. İçki insan imanına zarar vermez mi? İmanı eksiltmez mi? Eksiltir. Kamil anlamda insan mümin olmuş olmaz. Hariciler özellikle bu hadisi ve bu hadise benzeyen hadisleri kendilerine delil olaraktan alıyorlar. Delil olarak kullanıyorlar. Bu onların Muhtekibur Kebira meselesindeki inanışları. Günümüzde bu kebine konusunda hariciler gibi inanan var mı? Bu mezet yaşıyor mu? Haricilerden çok yaşıyor. Olduğu. Mısır'da. Aslı Cezayir'den ve Yemen'den gelmek üzere Mısır'da bu idikada sahip olan insanlar hala yaşıyorlar. Hatta biz işte inşallah Allah şehadetini kabul etsin. Zafer'le beraber kardeşle beraber konuşmuştuk bir tanesiyle yani bir tane abi orada çeşen bir abi Mısırlı bir ablayla evli ee, abla demiş yani hani benim kardeşim var bir tane böyle ondan bir görüşse hani hocan nasıl olur diye ben de olup dedim yani biz abilerle ders yapıyorduk usulüsel o, o zaman bir defika fal hasıl neyse bitik adam geldi oturdu ee, bu hariclerin bir fikri var. Gönderici kâfir olduğunda beraberinde lahire de kâfir olur yani. Böyle ki adam mesela diye bir dünyanın bir ucunda yaşasın, hiç haberi bile olmasın, o ülkenin vatandaşıysa, o da onunla beraber yani bir şey değil ha. Toprağa dara muameleden ona da muamele babından değil kâfir olur yani. yani. O da küfre eder diye. O da aynen oradan başladı. Şimdi dedi ki bir bina düşün, bir bina örneği verdiği, Bu binanın dedi bir yöneticisi var bu binanın dedi bir tane şeyi var, ee, bir kitap var dedi. Bu işte şey kitabı, binanın yönetimiyle alakalı bir kitap. Yönetici şey yapmıyor, bu kitabın yerinden gitti başka bir kitap getirdi. Onunla binadakiler onu kovarlar dedi. Doğru evet. mu? Doğru. Hah. Dedi şimdi bunlar Allah, kovmasalar ne olur dedi. Kov, demek ki ona razılar dedi. Onu seviyorlar dedi. Başladı, bu dedi yöneticiler, tabi yöneticiler dedi de kimi kastediyor ha? Yani yöneticilere Osman da dahil, Ali de hepsini dahil ederek söylüyor bunu da. Sonra çıktı bu ortaya tabi. Bunlar dedi Allah'ın kitabını kenara koymakla kafir oldu. O günden ne de dedi? ilk bu iş başladığında insanlar da tek hariciler onlara karşı ayaklandı ya. Bir tek onlar var, onu söylemiyor ama onların dışında kalanlar da hepsi dedi kafir olmuş olur dedi. Hatta bana şöyle bir örnek verdi. Şimdi dedi sen bana Mısır'dan bir alimden örnek versen dedi mesela. Bu kabiller dedi mescitlerdeki kabiller belki e, bin senedir bu mescitlerde duruyor. Hani nerede alimler? Eğer bunlar müslümandıysa, bunlar tevhid ehlidiysa niye bunlar bu kabillere itiraz etmediler e, vesaire. Orada zaten bana dedi yani bana Kur'an dışında hiçbir şey söyleme Şu hadis böyle diyor. İşte alimler icma etmiş, ibn-i bana hiçbir şey söylemedi dedi yani bunların. nasıl getireceksin, nasıl üzerinden konuşacağız diye. İşte ondan öğrenmiştim hani büyük günahşine kafir, işte tövbe etmemişse yani büyük günahdan sonra. Tövbe ederse Allah şirki bile affediyor zaten diyor. Büyük günaha da affeder, yoksa kafir olur gibi biz de şaşırmıştık. Ama bizi şöyle tebrik etmişti yani demişti, yaşlarımızı sormuştu. Demişti yaşınız kaç işte, biz yaşımızı söylemiştik. Allah vaalem yani ben takip ediyorum 19 veya 20 o zaman yaşımız tabi ben bu anlattığım ne zaman oluyor yani yaklaşık 10 sene önce neredeyse belki 11 veya 10 sene önce oluyor dedi ki ben çok mutlu oldum sizi gördüğüm çünkü dedi ki biz sizin yaşlarınızdayken sokakta top oynuyorduk ümmet yavaş yavaş ilk çölünden çıkmaya başladı dedi yani hani bak 19 yaşından çocuklar gelmiş benim karşıma oturmuşlar yani yanlış da anlasalar doğru da bilmeseler, tevhid diyorlar şirk diyorlar iman Diyorlar, çok mutlu oldum dedi yani. Hani şimdi biz diyoruz ya çok üzüldük, işte uyuşturucu yaşı şortta okula düşmüş, işte ilk okula düşmüş vesaire. O da hani tabiri caizse ihtikat meseleleri 19 yaşına düşmüş, 15 yaşına düşmüş. Hani beni mutlu etti bu İslam tersinden ee, gibi böyle bir adamla tanıştık. Sonra ondan öğrendim yani Cezayir'de onun gibi düşünen çok insan olduğunu, işte Yemen'de özellikle bu fikri Yemen'de dediğini. Daha önce Müslüman olmadığını, yani Yemen'e gitmeden önce İslam üzere olmadığını vesaire şeyleri öğrenin yani bu fikirde olan insanların varlığından öğrenmiş oldum. Canım yani nasıl bir tebligiyiz Çünkü Çok cazip bir din değil yani. Mesela giriyorsun çok zor yani açılışı. Evet tabi tabi tabi öyle yani çok ilmiz. Mesela tekfir veren hijrac cemaati dediğimiz cemaat yani kendilerinden olmayan, kendilerine hicret etmeyen, kendi imamlarını iman kabul etmeyen herkes tekfir ediyorlar örnek veriyorum. Yani en son da mesela özret fikrini çıkarmışlar, hepsi gitmiş mağaralara, dağlara çekilmişler. Mesela. Burada tabi ben şunu kınamıyorum, abi, bazı satıkların yaptığı gibi hep de mağaralara mı giderim, gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Yani Allah Mekke'nin en zorlu döneminde Ashab-ı kıssasını indirdi. Niye indirdi? Müslümanlara şunu dedi, bu hiç gevşemeyin, gerekirse mağaralara gideceksiniz yani. yani Kehf suresinin indirilişi bunu anlatıyor yani, hiç yani boşuna zordur, sıkıntıdır, problemdir, hiç böyle bir şey yok. Gerekiyorsa Allah'ı razı etmek için mağarada gideceksiniz, 300 sene uyuyacaksınız dedi Allah Azze ve Celle. Ben mağaraya gidişlerini huzreti şey yapmıyorum, hani kınadığım şey bu değil ama şaşırdığım şey bütün o şehri, imkanları bırakıp ne yiyip ne işecekleri bence olmamasına rağmen oralara gitmesi. Bu onların samimi olduğunu gösteriyor yani inandıklarında. Zaten onları tanıyan biri demişti yani bu tekfir ve icra, bu benim tanıştığım harici bu şeydi, ahlaksız, terbiyesiz bir adamdı. Zaten kay şey demişti yani kayda demişti yani bunun çocuklara namaz kılmıyor, hırsızlık yapıyor yani berbat bir şey yani şeyi yok. Ama bu ve anjreyi anlatanlar öyle demiyorlar yani. yani ibadet eden böyle yüzleri sarı, böyle sürekli işte Kur'an okuyan mezeden şeye çağırıyorlar ümmilik Allah Resulü ümmiydi diyorlar sahabe ümmiydi. Mesela öyle bu okuma yazma ilimler vesaire bunlara karşılar yani. yani şey yoluyla ilim telakki yoluyla ilim taraftarlar. Ee, böyle insanlar. Ha, nasıl buna katılıyorlar? Allahu Alem. Yani ya kontrolsüz samimiyetten hani bir samimiyet var gerçekten ama kontrol yok. Yani toplumdaki mülkerlere bakıyorlar. Bu insanlar diyorlar, sorulamazlar. Şimdi onlarda günah yok biliyorsunuz. Yani günah işleyen kafir olduğundan dolayı günah yok. Günah olmayınca toplum biraz temiz bir toplum gibi e, duruyor. Sürekli ibadet var. Mesela bu yöne düşkün olan bir insanı şeytan bu şekilde kandırabilir. Ya da işte bu psikolojik sorunları olan, ee, yani mesela adam, mesela örnek veriyorum şimdi bir adam hiphopçu oluyor mesela, rakçı oluyor. Ondan sonra bu metal dedikleri, metali hamlet ediyorlar, ondan oluyor mesela. Niye? Yani mesela bir adam niye rakçı oluyor? Bir adam niye kafasını salıyor? En başta kendine eziyet yani yani. Hiçbir şey olmasa adam başı ağrıdı yani kafasını salla, indir kaldı. Biz bir bir arkadaşlar İstanbul'da ben ilk geldiğimde yani otobüse bindik. Karşımıza iki tane genç oturdu, bir kız, bir erkek yani karşılıklı oturuyoruz Simsiyah giyinmişler, böyle tuhaf tuhaf boyalar sürmüşler. Böyle acayip acayip bir şeyler takmışlar, böyle demirler var adlandırlar. Ben de sessizce dedim, bunlar ne böyle? Dedi ise bunlar şey, satan İsmet'e birkaç falan, bir şeyler söyledi. Yol dedim, insan kendine böyle eziyet eder mi yani? Bir tane bezi dolamışlar kendilerine. Yani Allah'ın bu kadar güzellik yaratmış, bu kadar elbise var, İstanbul Tekstil'in merkezi falan. Biri düşününüzde başka doğru düzgün bir şey giyin, Misal o boyalar moyalara sürmüşsünüz gözünüzün altına. Sonra öğrendim ki bu bir isyanmış. Yani zaten onlar bunu bilerek yapıyorlarmış. Normalde toplumdan nefret eden, sevgi denilen şeyi kesinlikle görmemiş olan insanlar, bunlar o hıncını toplumdan alabilmek için sizi takmıyoruz. Sizin değerleriniz bizim için geçerli değildir, sizden nefret ediyoruz diyebilmek için bunları yapıyorlarmış. Ya aynısını yani dini olarak düşün. Mesela bir adam, Hani İslam'dan, itikattan falan değil yani. toplumdan nefret ediyor. Yani sizin söylediğiniz her şey yanlıştır. Bundan intikam almanın yolu da size muhalefet etmektedir. Müzmin muhalif şeklinde. Tam onlar için bulunmaz bir nimet yani bu tip fikirler veya bu tip cemaatler. Onlar için bulunmaz nimet. Mesela ben o tanıştığım adamı öyle tahmin ediyorum. Yani. Onunla Allah bana bu büyük günah meselesini anlattıktan sonra dedi ki sana ben bir cd göndereceğim onu dinle. Çok önemli dedi anlarsın. Bir hoca'nın onun gibi de düşünmüyor yani hoca. Üç e, görüntülü üç dersi var. Takva bir, takva iki, takva üç diye. Hocanın anlatım uslu bu çok şiddetli yani. İnsanı etkiliyor gerçekten, takvayı anlatıyor. Yani hani bahır konuştuğu için onun dediğine yakın şeyler çıkıyor orada yani işte, Takva yoksa ne imanıdır bu e, gibi. Mesela dinledim ama adamın tipi, şekli, konuşma tarzı, hani yuttaki bir insan takva kalbe oturduğu zaman yüze yansır. Yani yüzden uzak bir şey değildir yani. Hani dışarıdan baktığın zaman o insanla Allah'la Allah olan alakasını onun yüzünde, konuşmasında, davranışlarında görebilirsin. Bu adamda zaten öyle bir şey yok. Hani bu ayrı bir mesele. Ayrıyeten onun benimle konuşulan abinin söylediği kadarıyla zaten hayatında aranın din yok yani. yani Dinle ne kendisinin ne ailesinin uzaktan yakından alakası yok. Sen i̇şte en son geldiğinde aranıyormuş. Niye? Ortaklık yaptığı, internet kafa açtığı bir adamın tabi internet kafede işlenen büyük günahlara sebebiyet vermesi onu nasıl küfre götürmüyor o da ayrı bir mesele onun bilgisayarlarını çalmış, onu tekfir etmiş, bilgisayarlarını almış, çalmış ee, kafir diye. Ondan dolayı polis arıyormuş yani. Son onunla karşılaştığı muhakkak hali bu üzereydi adamın. Allahu alem yani kimisi samimiyetten, kimisi psikolojik nedenlerden. Tabi şeytan faktörünü de unutmamak lazım. Yani şeytan için sen istikametin dışına çıktık da, hani İbn bir, bir sözünü söylemişti hatırlarsanız, şeytan insandan nasibi ya ifrattır ya tefrettir. Yani şeytan insanı ya ifrata ya tefritte Hangisini, ''Hangisiyle sana zafer kazanırsa, hangisini elde ederse etsin, şeytan hiç umursamaz.'' İster ifrata git, harici ol, ister teflikte git, cehmiye ol yani. Yeter ki istikametin dışına çık. Şeytan bazılarını da işte bu anlamda şeye çekiyor. Mesela bu biraz aile eğitimiyle alakalı. Bazı insanlarda şartlanmışlık vardır. Yani bir tanenin dışında doğru kabul etmez kesinlikle. Hani ne olursa olsun, mesela günlük hayatında da öyledir, onun için hep başarısızdır. Hep, hep ya, hep, ya hep ya hiç mantığı var ya, yani bu insanoğlunun en büyük de handikapı dedi. Ya hep ya hiç, yani mesela ders çalışırken de öyle misal. Ya hep çalışacağız ya hiç çalışmıyoruz, öyle bir şey yok. Fırsat bulduğumuz kadar çalışacağız, doğru mu? Yani oturup sabah 8'den akşam 8'den kadar ders çalışamıyoruz diye elimden yüz çevireceğiz, böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bir saat vaktimiz varsa bir saat çalışacağız, ya hep ya hiççilik yok. Bu bazılarında çok belirgin, yani hayatın her alanında bu var. E şimdi böyle bir adamı şeytan hangi, hangi fıkkayı yönlendirecek? Git mürciye yol diyemeyeceğine göre, çünkü mürciye genişlik laş mezhebi yani, yani herkese eyvallah deme mezhebi. E şimdi git o tarafa dese adamın fıtratında var olan huyla uyuşmayacak. Ama hariciliğe git dese tertemiz, tek fikir, tek düşünce, <gülüyor> tek anlayış üzere insanları bir araya toplayacak. Zaten bu şeytanın hilelerini anlatırken belki dikkatinizi çekmiştir. Şeytan, bir insanı kandırırken önce fıtratına yönelir. Şeytan bir insanı kandırırken önce bu insanın fıtratına yönelir. Bir, Allah'ın her fıtrata yerleştirdiği şeyi kullanır. İşte unutmak gibi, işte şehvete düşkünlük gibi, mala düşkünlük gibi. İki, insanın fıtratında sonradan gelişen. Yani geliştiği ortam, aldığı eğitime gelişen ve belirginleşen şeyler. Şeytan bunu kullanır. Bir adam Mesela zan, her şeyin zan üzerine olduğu bir ortamda yetişmişse şeytan gelip ona içki demez. Gerek yok yani. Zaten onda var olan ve çok rahat içine düşeceği zan var. İşte kibir. Örnek veriyorum bir adam cahiliyeden gelmişse, büyüklenmeyi marifet olarak biliyorsa, şeytanın gelip ona zina yap demesine gerek yok. Yani zaten kibir onun için afet olaraktan yeter. E fazlasıdır bile, zinadan da fazlasıdır. Onu onunla kandırır. Onun için özellikle böyle şartlanmış tek fikir üzere Olan insanlar için bulunmaz Hint amaçı haricilik fikridir. Şeytan da insanları o tarafa yönlendiriyor yani maalesef. İnşaAllah. Hocam bu tekfir, cemaat, bunlar da bu günahlarla öyle tekfir etmiyorlar. Bunları yoksa... Ediyorlar. Israr ediyorlar. Kebire üzerine ısrar edenleri tekfir ediyorlar. Ağacılar şöyle kuramadım. Bu dünya namel yaptık. Günah işledi ama haddi var. Hatta uygulandıktan sonra şikayet edildi. ama Suffriye mezeleri görüşü Yani Suffriye o dört tane ana mezekten bir tanesi Suffriye diyor ki senin dediğini söylüyorum. E diyor eğer bir işlediği cezanın haddi varsa onu onunla isimlendiriz. Yani mesela içki içen adama ne diyeceğiz? İçki içen adama, İşki içen diyeceğiz. Zina yapan adama zanil. Hırsızlık yapana zahirek diyeceğiz. Bu kadar. Bitti. Haddini uygulayacağız bırakacağız. Allah had belirlememişse demek ki kafirdir. Yani hani haddi ona kefaret olmadığından dolayı had varsa had ona kefaret oluyor misal. Bu dünyada şey Müslüman. Ama had koymamışsa Allah o günaha devam ediyorsa adam o zaman o adam kafirdir diye. Sufiyenin böyle bir tefriki var, böyle bir ayin var. Dur şu anda imade hadisleri kabul ediyor Yok. Yani nebde olarak kabul ediyor. Yani sorduğunda ben kabul ediyorum diyor mebde olaraktan fakat uygulama olaraktan mutezile akidesine sahip oldukları için akılla uyuşmayan mesela Allah'ı görme meselesinde ibadiyede de Allah'ı görmeyi inkar ediyor. Mesela e, hadisler var. Niye Kur'an'a aykırı diyorlar. Çünkü Allah'ın azizlerinin kıyamette görüleceğini reddediyorlar. bundan dolayı. Mebde olarak kabul ediyorlar ama pratik olaraktan diyor uygulamada. Hadisleri kabul etmesi Allah-u Alem Onların da, mutezilerin de o konuda biraz daha sözde en azından pratikte olmasa da geniş davranması muhtemelen rabileri tekfir etmemeleriyle alakalı bir konuyla. Allah-u Alem. Başka sorusu var, mı mıdır? Bu akhiyyum, râbîl lâlefîl